صلى الله وسلم على Leyli rizmenkumullahum medelle tenbi'ana fikum thumma la tunza'u minkum hatta tarja'u ila ma kuntum aleyh fetatubu ila Allah sadaka Rasulullah bima qala fema qala Tukadir Müslüman cemaati Müslimîn Allahu Teala huzretlerin selam rahmeti bereketi ihsanı ve ikramı dünya ve ahiret üzerine olsun Allahu Teala şu mübarek cuma gecesinde Uzaklardan, yakınlardan zahmetler ihtiyar ederek Peygamber Efendimiz'e sevgimizin, sevgimizin, saygımızın bağlılığı, işareti olmak üzere şu hadis-i dinlemek üzere buraya toplanmanızı rahmetine vesile edelim. <Gülüyor> Efendimiz'in hadis-i şeriflerini okumaya geçmezden önce küçük mübarek cuma akşamında ruhu u hediye olsun diye hükümle âlimin ve ashabının ve esbaının, ashabının ruhlarına vesaire, ve sahil-i enbiya ve gözerinin ervanına hediye olsun diye Cümle evliya Allah'ın ve hasleten ümmet-i muamele'nin mülkipleri olan hakiki ve resi-i enbiya, saadat ve meşahit-ül kadilemizin ruhlarına hediye olsun diye, himmetleri üzerimizde hazır olsun diye, allah Teala bizleri o salih mübarek kullarının yolundan ayırmasın diye, bu beldeleri canlarını, mallarını ortaya koyarak, cihad ederek fethetmiş ve bize emanet bırakmış olan ecdadımızın ruhlarına hediye olsun diye, ahirete göçmüş bütün sevdiklerimizin, yakınlarımızın, bu beldelerin bu ibadet haneleri hayırları yapıp yaşatanların kendilerini ve geçmişlerinin ruhlarına hediye olsun diye beldemizin medavi iftari, şeyni gazinin, Hacı bayramı velinin vesaire, tacetti sopan gibi sair Allah'ın ruhlarına hediye olsun diye ve uzaktan yakından bu hadisleri dinlemek üzere gelmiş burada toplanmış bundan siz kardeşlerimizin de ahirete göçmüş olan ve sizden boynu büküp, bize de bir dua etse diye dua bekleyen bütün sevdiklerinin ve yakınlarının geçmişlerinin ruhlarına hediye olsun diye. Biz yaşayan Müslümanlar da Rabbimizin rahmetine erelim, rızasına ulaşalım. Peygamber Efendimizin sünnetini iddia edelim de çok büyük hayırlara erelim diye bir Fatiha, üç İhlas Şerif okuyalım. Ruhlarına hediye edip başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kersinde metnini okumuş olduğumuz hadisi şerif. Mezhep İmamı Ahmet İbni Hanbel Rahmetullahi Aleyhin müsnedinden alınmış. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh tarafından rivayet edilmiş olan bir hadis-i şeriftir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bizleri ikaz ve ifşad etmek üzere buyuruyorlar ki اِنَنْتُمِ تَبَعْتُمْ اَذْنَا bakar. Eğer siz tığırların kuyruğuna, kuyruklarına tabi olursanız, öküzlerin ineklerin peşine takılırsanız ve tebaya tembile'ine ileli şer'i şerife uygun olmayan alışverişler yaparak kazanç sağlama koşuşursanız, haramı helal düşünmezseniz ve terektümül cihade, böylece diratinizde ticaretinizle meşgul olacağım derken cihadı terk ederseniz el fi Allah yolunda cihad etmeyi terk ederseniz le yuzmennekumullahu mezelleten Allahu Teala hazretleri sizin boyunlarınıza öyle bir zillet yapıştırır ki öyle bir zillet yapıştırır ki, o sizden o zilleti çekip o boynunuzdan çıkartmak, sizi kurtarmak, o durumdan mümkün olmaz. Neden? Çünkü siz, sirahatin peşine takıldınız, ticaretin keyfine takıldınız, paranın hırsına düştünüz, Allah yolunda çalışmayı terk ettiniz diye. Çare, çare, Hatta تَرْجِعُوا اِلَا مَا كُنْتُمْ Sizin evvelce olduğunuz çizgıya dönmedikçe, doğru hatta doğru yere, noktaya gelmediğiniz müddetçe bu zillet boynunuzda devam eder ve tetubu ilallah, Allah'a tevbe edip dönmedikçe bu zillet boynunuzdan çekilip ayrılmaz. Muhterem Kardeşlerim, İslam dininin kurulması, yayılması, gelişmesi cihat farzıyladır Öyle olmuştur, öyle olmalıdır, öyle olacaktır. Onun için bu cihat sözünün kelime manasından başlayarak üzerinde biraz durmamız lazım. Cihat müfaale babından Mücahede ve cihad bastardır. Müşareket ifade eden bir manası vardır. Yani size karşı koymaya çalışan insanlara sizin cehdedip karşı koymanız demek cihad. Size karşı gelenlere siz de mukabil ceh koyup cehdinizi sarf etmeniz demek. Cehidleşmek demek yani. Karşılıklı cehdi sarf etmek demek. İslam'ın başlangıcından bugüne kadar ve bugünden de kıyamete kadar. Ve Hazreti Adem atamızdan hatta bu zamana kadar maalesef dünya üzerinde aklı selim ve adaleti tamme yerleşmemiş. Allah'ın yaratılışının takdirinin hikmeti daima bir şeytan ordusu me mevcut olmuş. Şeytanın askerleri, şeytanın partisi, şeytanın hizbi, şeytanın yolunun yolcuları, şeytanın taraflarları mevcut olmuş. Bir de Rahman olan, Rahim olan Allahu Teala Hazretlerinin yolunu kabul eden, imanını benimseyen, emirlerini tutan cümle mevcut olmuş. Ta Hazreti Adem aleyhisselam zamanında başlamış bu. Nuh aleyhisselam zamanında devam etmiş. Efendim Lut aleyhisselam zamanında devam etmiş. İbrahim aleyhisselam zamanında devam etmiş. Musa aleyhisselam zamanında misalleri var. Kur'an-ı Kerim ve Peygamberler tarihi aleyhissalatü vesselam neyin tarihidir? İmanla küfrün Mücadelesinin tarihi. Bir taraftan Mubarek, mütevazı, Allah'a sevgili, saygılı, bağlı Peygamberler, salihler, mümin intikamiller, bir tarafta da azılı, şirret, muzır efendim, anut mevcut, daima mevcut olmuş. Eğer Allahü Teala Hazretleri dileseydi, onlar parmaklarının ucunu kıpırdatamazlar. Allahu Teala Hazretleri onlara mühlet fırsat vermeseydi, hiçbir şey yapamazlardı, mevcut olamazlardı. Allahu Teala Hazretleri ayetlerini gösterseydi, hepsi inanmak zorunda kalır. Allah'ın aşikare. Zahir ve bahir ayetlerini görünce, diz çöküp secdeye kapanıp, iman etmekten başka çareleri olmazdı. Olmazdı ama o zaman da imanın kıymeti olmazdı. Herkesin inanmasına, hiç tereddüt etmesine lüzum kalmadan, inanması, mecburen inanmasına sebep olacak aşikar bir delil Allah göstermiş. Herkes de amenler ve diyor, secdelere kapanıyor. Nitekim bazı kereler Allah-u Teala Hazretleri böyle deliller göstermiş. Mesela Musa Aleyhisselam zamanında sihirbazlar secdeye gelmişler. Sihirbazlar böyle toplanmış insanlar seyrediyorlar. Sihirbazlar bir tarafta Musa ve Harun Aleyhisselam bir tarafta hadi bakalım en büyük sihirbaz bunlar diyor Kravun ''Bu sihirbazları yenmek için siz daha kuvvetli sihirbazlar getirin.'' diyor. Bütün şehirlerden, beldelerden en usta hokkabazları, sihirbazları topluyorlar. Musa aleyhisselamla, Harun aleyhisselamla yarıştıracaklar. Hadi buyur, günlerini sen göster. Hayır, sen göster filan. Musa aleyhisselam diyor ki, ''Kale bel Siz yapın bakalım ne yapacaksınız? Yapacağınız ilk ilkağıtı yapın. Onlar hilelerini yapıyorlar. Sihirlerini yapıyorlar. Ve vecau bir sihrin, azmin, büyük bir sihirbazlık güneri yapıyorlar. Olur mu böyle şey? Bizim köye bir hokkabaz gelmiş. Kahveye toplamış adamlar. Yani onur mu mu? Zamanımızda misalini vermek için söylüyorum. Bizim Çanakkale'nin Ayvacık kazasının Ahmetçi köyüne bir hokkabaz gelmiş. Maksada köylü eğlendirip para almak yani. Para toplayacak. Yani hoşça bir zaman geçirmesinin karşılığında o zamanlar sinemalar yok, tiyatrolar yok. Ya Karaköz Hacivat oynayacak ya da efendim Galatasungur gibi birisi çıkacak hafı yapacak. Efendim şapkanın içinden saatler, tavşanlar, tavuklar civcivler çıkartacak. böyle bir şey. Kahvene bir büyülemiş bizim köylerin gözlerini tavana bakın demiş. Tavana bakmışlar bildikleri kahvenin tavanı her tarafı asma. Nasıl üzümler sarkıyor? Hepiniz demiş bir üzüm saltonunun ucundan tutun, sapından tutun, tutmuşlar. O zaman bizim köylerde böyle kuşak vardı, kuşaklarına da herkes kınında bir bıçak sokarlardı şöyle. Yani köyde lazım olur dal kesmesi lazım vesaire filan bıçak her zaman yanlarında geçerdi gezerdi. böyle dipleri de böyle boynuz gibi böyle çatal olurdu sapları gümüş olurdu, süslü filan güzel bir şeyler, antika bir şeyler olurdu herkesin vardı diye cebinde ben de çocukluk evresiyle kendime bile yaptırmıştım demirciye bir tane herkes bıçağını çıkarsın, çıkartmış sapına dayasın ama sakın kesmesin demiş herkes asma salkımı bir kiloluk, iki kiloluk böyle mükemmel üzüm sapını da tutmuş, bıçak elinde aman sakını kesmesin. Ben söylemeden sakın kimse sapını kesmesin demiş. Nasıl göz boyadıysa, ne yaptıysa bitirmiş işini birden. Bir de bakmış ki herkes burnunu tutmuş. Herkes böyle burnunu tutmuş. Anlatıyorlar köyde bu hadiseyi görenler anlatıyorlar. Burnunu tutmuş. Yani bıçağı vursa burnunun ucunu kesti galiba. Şiir. Dün buradaki doktor arkadaşım anlattı, bizim diyor. ''Hocam seninle tanıştırdığım filanca kardeşim, Hipnotizmayı yoluyla hastalara uyutuyor, ameliyat yaptırabilecek durumda, benim yanımda da, karşımda da yapacak.'' diyor. Hipnotizmayla uyutacak, doktor gelecek, bıçağı vuracak, neşteri vuracak, yarayı açacak, kesecek, biçecek, temizleyecek, ne narkoz, ne efendim bayıltma, ne anestezi lokal, hiçbir şey olmadan ameliyatı yapacak. Demek ki böyle şeyler oluyor. Şimdi bir sihir yapmışlar Musa Aleyhisselam'ın karşısındaki şeyler, sihirbazlar insanların gözlerini büyülemişler, aldatmışlar, büyük sihir hünerleri ortaya koymuşlar. Musa Aleyhisselam kendi kendine endişelenmiş, endişelmiş. Bay, bu ne biçim iş? Teala Hazretleri diyor ki, ya Musa, elindeki asayı at bakalım yere. Elindeki asanın da bir başka özelliği yok. Ya Musa bu asa ile ne yaparsın diye soruyor ona. Turdanlar diyor ki etebekki o aleyha ve ehüş biha Ya Rabbi ben buna dayanırım bazen şöyle asama. Bazen de eee koyunlarımı oraya gitme buraya gitme diye şey yaparım gülerim yani. Bu işte kesilmiş bir asa. At yere atınca bir ejderha oluyor. Musa Aleyhisselam asayı at deyince o asa yine orada nasıl bir ejderha olduysa olmuş ve bütün onların o sihirlerini hop yutmuş. Nasıl yuttu? Nasıl oldu? Tabi o sahnede değiliz. Kısa cümleler halinde bize Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor. Böyle oldu Ve bütün sihirbazlar kendi o hünerlerini başka yerlerde yapıyorlardı ama böylesini görmedikleri için hepsi secdeye kapanıyorlar. Diyorlar ki galu amenna bir Alemin, Rabbi Musa ve Harun. Alemlerin Rabbına iman ettik. Musa'nın, Harun'un mesela ta bize tanıttığı Allah'a inandık diyorlar. Halbuki Firavun'un adamlarıydı. Firavun tutmuştu onları. O iki peygamberi güya mağlub etsinler diye getirmişti. Demek ki ondan sonra da nasıl inanıyorlar, nasıl <gülüyor> kuvvetli inanıyorlar, İna, inandık deyince Firavun diyor ki keserim sizi. Nasıl keserim? Bacaklarınızı bir keserim, kollarınızı bir keserim. Ondan sonra hurma dallarında sallım sundum sizi sallandırırım. Ne yaparsan yapıyorlar. Biz Rabbımıza inandık. Ahirete nasıl olsa geçeceğiz. İstersen öldür. Yolumuzdan dönmeyiz İman. İman bir geldi mi insanı tanktan daha kuvvetli yapar. Bir de gitti mi efendim sinekten daha az durur. Ne yaparsan yap. Asar tanaz hadi hayat ediyor. Sen bu dünya hayatında ne hükmedersen edersin. Pek olsa öldürürsün yani. Öldürsen ne olacak? Ölünce biz cennete gireceğiz. Diye korkmuyorlar yani Firavun. Firavunun işi bitiyor. Firavun zamanında böyle olmuş. İbrahim Aleyhisselam zamanında böyle olmuş. Peygamber Efendimiz zamanında böyle olmuş. Sahabesi zamanında böyle olmuş. Okuyun. Peygamberler tarihini okuyalım. Sahabeler tarihini okuyalım. İslam tarihini <gülüyor> okuyalım. Sîret-i okuyalım. Peygamber Efendimizin mücadelesini bilelim. Ne olmuş? Yani bizim bu Müslümanlığımız bakalım kaç derecelik Müslümanlıkmış? Kaç okkaymış? Hadi buradaysa arşiv burada. Arşivini ölçelim, ebadını bir anlayalım. Biz Müslüman mıyız? Kukla mıyız, miyiz, hakikat miyiz, rüya mıyız, hayal mıyız, oyun mu oynuyoruz, sahiden mi Müslümanız, şaka mı yapıyoruz, ciddi miyiz? O zaman anlarsınız. İman başka bir şey. Değil. İman bizim kitaplarda okuduğumuz, rüyalarda gördüğümüz bir şey ama hayatımıza çok az girmiş. Ama bugün de aynı mücadele var. Bugün de bir tarafta küfür... ''Neye inanıyorsun?'' ''Âmentü billahi ve melaiketi ve kütübidi ve rusulidi ve yevlahi ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ.'' ''Vel vâs-ı fâd-el mevse hakkolun.'' Sıralıyorsun kafir de alıyor senin âmentünü, sen Allah'a mı inanıyorsun? ''Ben inanmıyorum.'' Şöyle şöyle şöyle, açıyor ağzını, yumuyor gözünü, sıralıyor. ''Sen peygambere inanıyorsun? Ben onunla alay edeceğim.'' Alıyor örneklerin kalemi, yazıyor. Sen ahiret gününe mi inanıyorsun? Kah, kah, kah. Vah, vah, vah. Ya yaşamayın, hayata gelmişsin bir kere. Kama almaya baksana hayatta. Efendim, peygamberlerin kitaplarına mı inanıyorsun? Hadi onlara bir çatmak. Sen ne yapıyorsun? Ben ne yapıyorum? Sövüsün, saysın, hücumetsin. E, kimin peygamberine? Kimin kitabına, kimin dinine? O bir ceh ediyor, uğraşıyor. Kafir, burnundan soluyan boğa gibi. Bacağını böyle böyle, böyle eşeleyip, eşeleyip saldırıyor. İslam'ın üstüne güldür güldür, güldür, güldür yerler sallanarak tozlayacak. O bir ceh sarf ediyor, burnundan soluyor ki, yeryüzünde Allah'a ibadet edilmesin, şeytana ibadet edilsin. Allah'ın emri hakim olmasın, şeytanın hükmü hakim olsun diye ahlak edep ırz, namus, Haysiyet Adalet yok olsun da ye Mehmet ye devlet Balığı Deniz yemeyen doktor ee, bir tarafta böyle bir tarafta böyle sen ne yapıyorsun hocam ben 11 ay Ticaretten öyle yoruldum ki 12. ayda dinlenmek üzere Bodrum'a, Marmelis'e, deniz kenarına güneşlenmeye, kızarmaya gidiyor. Sanki 11 ay Allah'ın dinine hizmet etmiş gibi 12. ayda gene nefsine hizmete gittim. Bizim memleket gibi gül memleket bulunmaz. Haftanın 7 günü var, 5 günü çalış, 2 günü keyif. keyif. Allah'ın haftasını ne mutlu ki sana beş gün çalışma şeyi vermişler, iki gün serbest. Bu iki gününde de ahirete çalışsana, <gülüyor> beş günde yoruldum, iki günde keyif yapacağım. Neresi en güzel keyif yapma yeri? Söyle bakayım bana. Onu yapıyormuşlar. Böyle olmaz. Kafirin cehdine müminin İslam'ı koruma cehdi karşı gelecek, cehdeşecekler. Cihat ne demekmiş? Karşılıklı cehdi. Kafir niçin yaratılmış? Küfrünü ilan etmek için Müslümanın, Müslümanlığının denenmesi için yaratılmış. Şeytan neden yaratılmış? Bir hikmeti var. Kafir neden yaratılmış? Bir hikmeti var. Sen imtihandasın. Eğer sen bu kavgada, bu savaşta, bu cihatta, bu uğraşta Allah'ın dininin tarafını tutarsan ki Allah'ın sana bana ihtiyacı yok dilerse hepsini kahveder. Ama sen kendin bu tarafı tutarsan sen kazanırsın. Tutmadım. paşa gönlüm bilir ne yaparsan yap. Bu dünya senden önce nice insanlar gördü, nice kafirler gördü, nice zalimler gördü, nice münafıklar gördü, nice tembeller gördü, nice haylazlar gördü, nice yan gelip sırt üstü yatanlar gördü. Sen de onların ortasına kalkın. Ve ma ekserün nasi ve levhara sevim üminin. ne çırpınır durursun. Bu insanların ekseriyeti ne kadar uğraşsam inanacak değiller. Ekseriyet, nasıl ekseriyet? Bir sığır derisini kes yay yer yüzüne, kocaman bir sürü derisi, kıllı. Bir tane üzerinde, siyah derinin üzerinde bir tanecik beyaz kıl var. İşte cennete girecekler o kadar. Bütün insanların kalabalığı arasında cennete girecek olanlar o kadar. Sen o bir taneci kıl kadar olan yumrênin içine girebilirsen, feme züfr anin nari ve cennete fakat faz. Sen cehennemden paşayı kurtarıp da cennete girersen ne mutlu sana. Yapmadın, sana. Vah sana, yazık sana ki gitti. Şu iki paralık dünya hayatı için ahiretini efendim sattın, ahiretin için çalışmadın durumu olur. Bu bir mantıktır muhterem kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim, hadisi şerifler, salihlerin sohbetleri, alimlerin ilmi hep bunu bize anlatır durur. Önünde herkesin tabak gibi açılmış iki tane tercih, iki tane yol var karşısında. Ya Allah'ın yolunu tutarsın, mihnetlere de zahmetlere de katlanıp Allah yolunda yürürsün. Geceleri uykunu terk edersin, gündüzleri rahatını terk edersin. Cebinden zar zor kazandığın paraları Allah yoluna sarf edersin. Bu bir yoldur. Hep meşakkat yolu. Bir tarafta da keyif, sevr, sefa, eğlence, zımbırdım, bırdım, bırdım efendim davul dümbek, saz söz, efendim köçek, çengi, dansör, oryantalist Şimdiki tabirlerde efendim buyurun. Hangi tarafı istersen iste. Bu taraf dost doğru cehenneme. Dost doğru cehenneme gider. Hem de böyle kendini koy efendim meyilli bir şeyin üstünde böyle kızak gibi dost doğru cehenneme cızılıp kaya cum düşer. Bu tarafta emekliye emekliye, titriye uğraşa ter döke döke tırmana tırmana cennete çıkarsın. Bu badireyi aşarsan, bu tepeyi geçtin mi, bu engeli aştın mı cennete gidersin. Cennetin yolu zorcadır. Cehennemin yolu kolaydır. Allah'ın rızasını kazanmak biraz fedakarlık ister. Ne birazı? Çok fedakarlık ister. İşte bu iki tercihten birisini yapacağız. Allah'ı kandırmak mümkün değil. Yaptığımız tembellikleri gizlemek mümkün değil. Günahları saklamak mümkün değil. Ya Allah'ın hasbını oluruz, Allah yolunda yürürüz, Allah'ın affını ereriz. Ya da münafık oluruz, facir oluruz, fasık oluruz, mümin olsak bile veya kafir veya bilmem müşrik olur. cehennemde yanar, cezasını çeker. Ceyd edeceğiz, Allah rızası için. Kafirler İslam'ı yıkmak için çalışıyorlar. Birçok beldelerimizi elimizden aldılar. Bizi Türkiye gibi bir küçücük yere sıkıştırdılar. Burada da tazik yapıp duruyorlar. Öteki İslam ülkelerinin her birisinin de başına belaları sardılar. Senin öteki Müslüman kardeşlerine imdadına yetişmen lazım. Ona da imkan bulamıyorsun. Kendi memleketinde rahatsın. Rahat mısın? Rahatız evrenciler. Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz yanımızda hazır. Buzdolabımızda bir haftalık gıda Çilerimizde, mutfağımızda bir aylık yemek, efendim bir senelik imkan var. Tarlalarımız, bahçelerimiz, bağlarımız, apartmanlarımız, katlarımız, ticaretlerimiz, meskenlerimiz, dükkanlarımız, eğer bunlar Allah'tan ve Allah'ın Resulünden ve onların yolunda cihad etmekten sana daha sevgili, sevimli geliyor da onların peşinde gidiyorsa, فَتَرَبَّسُوا حَدَّا يَئْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهُ وَاللّٰهُ لَا اَتْبِلُ قَوْمَ الْفَاسِقِينَ o zaman başına geleceklere hazır ol. Allah fasık kulları sevmez. Ahireti bırakıp dünyayı tercih edenleri yolunu bırakıp şeytana uyanları sevmez. O zaman Allah'ın cezasını kendin kaşınmışsın yani. O zaman o köpeği yersin. O silde de patlar. O darbeyi te edip seni yerlere yıkar. Allah Teala Hazretleri bize uyanıklık ver. Merdane erkekçe, erciyesine, Allah'ın dinine yardım eden kimselerden eylesin. Minel müminine ricalun sadakuma ahedullahi alemin. minhum men kadan ahbehu ve minhum yantazık ve vabetle müminlerden öyle er kişiler vardır ki Allah'la yaptıkları ahde sadık olduklarını ispat ettiler diyor. Sadakuma ahedullahi alemin. Hangi şey üzerine Allah'a ahd ettik biz? Allah'a inanacağız peygamberine inanacağız kitaplarına inanacağız ahirete ineneceğiz, hesaba, cennete, cehenneme, mizana, Kur'an'a ve Allah yolunda çalışacağız. Ahdinde sadıksan, sen çözünün eriysen, dürüstsen, dürüst isek Allah yolunda çalışacağız. Öyle değilsek, bazılar bir kulağımızdan girip öbür kulağımızdan çıkıyorsa, dinlediğimiz, okuduğumuz bize kâr etmiyorsa, tesir etmiyorsa, bir gün gelir, senin de benim de defterimi kapatırlar, dürerler, hadi bakalım bir emri gelir, bu dünyada göç emri gelir, göç davulu çalınır, o zaman bir saniye geriye gitmez, tehdir etmez, tehdire uğramaz, aman yarabbi bana müflet ver, iyi kul olacağım, İyi işler yapacağım, tevbe edeceğim, hakları ödeyeceğim, haramlardan seyredeceğim. Geçmiş olan. Geçmiş olan. Ahirette müşrikler, münafıklar, kafirler çok pişmanlık duyup da dünyaya çok dönmek isteyecekler. Sen şimdi dünyadasın ya. Şu anda yaşıyorsun işte. Ahirete gidip pişmanlık yemekten dünyadayken aklını başına devşirmek akıllı insanlara daha uygun değil mi? Onun için Allah yolunda çarpışacağız, çalışacağız. Nasıl çarpışalım hocam? Alalım sopaların silahları. Ya Allah nereye? Nereye? Müminin düşmanları çok. Bir. Nefsi. Kendisi ilk düşman. Neden? Sana yat diyen kim? Nefsi. Boşver ya. Yat aşağı. Keyfine bak. Uyu. Bu dünyayı sen mi düzelteceksin? Başka Müslüman mı kalmadı? Söyle diyorlar. Başka Müslüman mı? Evet, başka Müslüman kalmadı. Dünyada bir tek Müslüman ben kaldım. Bir tek Müslüman ben kaldım. Allah'ın dininin bekçisi bir ben kaldım. Herkes gitmiş. Kendi nefsimiz bir. Şeyta şeytan iki. Şeytan bizim dişimizde ayrı bir varlık. Kurnaz mı kurnaz? Hain mi hain? Melun mu melun? Ta Hazreti Adem atamız zamanından beri bizim etrafımızda dolaşmaya alışmış. Kuzuların parçalayıcısı, düşmanı nasıl kurtlar ise, uluyan kurtlar ise, insanoğlunun kurdu da şeytan. İnsanoğlunun etrafında böyle aç kurtlar gibi dolaşıp durur. Şeytan, inne şeytane lekum adu diyor allah Teala Hazretleri. Şeytan sizin için apaşiker, şeksiz şüphesiz, tereddütsüz, hakiki bir düşmandır. İnne الشَّيْتَانَ لَكُمْ عَدُوُّنْ فَتَّخِذُوهُ عَدُوَّا Şeytan sizin bir düşmanınızdır. Siz de onun düşmanı ben İnne اِنَّمَا يَذْعُوا hizbahu لِيَكُونُ اِنْ اَصْعَابِ سَيَهُ İnsanları o kendi partisine, kendi yoluna çağırır. Onunla beraber cehenneme gisimler. Şeytanın düşmanı benleyeceğiz. Efendim, münafıklar, müşrikler, zalimler, günahkârlar, kâtirler, başka türlü şeyler var. Dünya var, dünyanın kendisi. Dünya düşman. Nasıl düşman? Şu manzara ne kadar güzel, şu ağaçlar ne kadar hoş, şu kuşlar ne güzel ötüyor. şu kelebekler ne güzel uçuyor, şu gülün kokusu ne şahane. Aman şu, şuranın havası çok latif, Efendim suyu fevkalate leziz işte. Bunlar da insanı aldatıyor. Yani dünyanın, fani dünyanın zevkleri de insanın düşmanıdır. Fani dünya hoştur ama ah akıbet mevd olmasa, sonu ölüm olmasa hoştur. İnsanların çoğu bu dünya kendisini alıyor, pulluyor, süslüyor, öyle aldatıyor. İnsanların çoğu Allah yoluna ondan gelmiyor. Ankara boşalıyor yaz gününde. Nerede? Hepsi deniz kenarında zevk var orada, sabah var, eğlence var tatlı su başları, deniz kenarları, göl kenarları, ırmaklar yaylalar, manzaralı yerler, güzel yerler hadi Allah yoluna gel Allah için çalış gençler deniz kenarlarına gidiyorlar gruplar halinde köylere gidin köylere gidin, Allah'ın dinini köylülere anlatın, kasabalara gidin kahvelere gidin oturun kahveye Allah'ın bir kulunu yakalayın Hak söz söyleyeyim. Bir hoca efendiyle bir kasabadan gidiyor, geliyoruz İstanbul'a, Ankara'ya. Hoca efendi nasıl hızlı hızlı konuşuyor? Ben de utanıyorum hızlı konuşuyor diye. Sonradan anladım. Otobüse gider, duysun diye hızlı konuşuyor. Maşla. Yani onlar duyanlardan bir tanesi böyle şey yapar diye. Muhterem kardeşlerim. İki şey var. gün ekerler. Şunu yaparlar, bunu yaparlar. Gel bakalım, hayırlı yola çalışmaya. Yok benim bugün ekim günüm, bugün biçim günüm, bugün çabalama günüm, bugün hasat günüm, bugün satış günüm, bugün tohum ekme günüm, bugün bilmem ilaçlama günüm. Böyle aldatır durur. Bir de hile bir alışverişler. Ticaret helal İslam'da ama karşı tarafa aldatmaca yok. Para hırsı kapladığı için insanları çeşitli aldatmacalarla aldatıyorlar. Efendim, bu da ticaret yoluyla, hırsla para kazanmayı sembolize ediyor. Ötekisi de ziraat yoluyla, o işlerle meşgul olup Allah yolunda çalışmamayı gösteriyor. Böyle yapar da cihadı terk ederse insanın Allah boynuna zilleti takar. Yani halka gibi geçirir. Niye böyle halkaya benzetmiş? Hani insanlar bazı hayvanlara sahip olmak için boynuna tasmasını, halkasını takıyorlar. O, o hayvan kaçamıyor. bağladım bir yere... Kalıyor. O, onun gibi yani. Eğer zilletten kurtulmak istiyorsak cihad edeceğiz. Nefsimizle cihad edeceğiz. Günahlara onu salıvermeyeceğiz. Şeytanla cihad edeceğiz. Bizi şaşırtmasına izin vermeyeceğiz. Küfürle, ehli küfürle cihad edeceğiz. Kitaplar çıkartıyorlar, mecmualar çıkartıyorlar, gazeteler çıkartıyorlar, müstehcen filmler çeviriyorlar, yasak videolar efendim yayıyorlar. Her şeyle Çalışıyorlar. Sen ne yapıyorsun, ben ne yapıyorum? Bütün gücümüzle çalışmamız lazım. Muhterem kardeşlerim, cihadı sadece Afganistan'da yapıldığı gibi silahlı cihat sanıyor insanlar. Çok yanlış. Bak Afganistan'da işte tüfekler var, toplar var, bir tane Rus uçağı, uçağını düşürmüşler, üç tane Rus tankını tahrip etmişler. Geçmiş olan, o iş işten geçtikten sonra yapılan cihat. En son noktası. Afganlıların kahraman cihadı. Kahraman cihada ama 2 milyon Afganlı gitmiş. Bu Afganlılar 15 yıl evvelden başlasalardı bu cihada, 15 yıl evvelden başlasalardı, o şimdi bir uçak almak için sarf edilen, bir bomba için sarf edilen parayı Allah yolunda dini öğretmek için, İslam'ı müdafaa etmek için, efendim yay insanların iyi yetişmesinde kullansalardı ortalık gül gülistan olurdu. Biz şimdi o durumdayız. Memleketimiz hür. Her türlü imkan elimizde. Bir hadis okudum da onun peşini bırakmıyorum. Neden? Hürüz, rahatız, zenginiz, sıhhatteyiz, afiyetteyiz. Memleketimiz güzel, havamız güzel, suyumuz güzel, gıdamız bol. Efendim güneşimiz var, her şeyimiz var, suyumuz var şimdi Allah'ın yoluna hizmet ederdi Allah'ın dinine efendim yardım edersek destek verirsek cihad edersek o zaman memleketimiz kurtulur yoksa bak gazeteleri ben artık okuyamaz duruma geldim adam sırtına kadını affedersiniz mahsustan Ş şey harfini böyle şeddeleyerek söyleyeceğim. Eşek gibi şeyi almış sırtına. Çıplak kadını almış. Gazetenin muhabirinde geçmiş karşısına şrap bunların resmini çekmiş. Adamın sırtında çıplak kadın. İkisi de sırıtıyor pişmiş kelle gide. Her gün her gün buna benzer bin bir çeşit rezalet sahnesi eğer utanma duygusunu kaybettiysen eğer reaksiyon kabiliyetini kaybettiysen, eğer nefret hissini kaybettiysen, eğer bunu ayıplamak, şuurunu artık unutmuşsan, senin için geçmiş. Senin için geçmiş. Karpuzu bir kesiyorsun, of diyor bir patlıyor. Kırmızı içi ama, ekşimiş o. Çünkü hava yapmış artık, şey yapmış, içi geçmiş bu karkuzun, at çırptır. Dışı, dışı yeşil Müslüman görünüyor içini kesiyorsun ekşimiş bitmiş bir şey kalmamış çalışacaksın üzüleceksin titriyeceksin cehd edeceksin cehad edeceksin ben bunun çaresini nasıl bulurum diyeceksin şu kötü yola düşen kızları nasıl kurtarırım düşmemiş olanları nasıl düşmekten korurum sapıdan delikanlıları nasıl doğru çizgide tutarım memleketin ahlakını nasıl korurum aile yuvasını nasıl efendim hıfz ederim Nasıl olur da efendim milli bünyeyi, örfümü, adetimi tahrip ettirmem? Bunun için neler yapmam lazım? Para mı harcamam lazım? Efendim kendimin yapabileceğim bir şey mi var filan diye hepimiz kara kara düşünüp hepimiz elimizden geldiği kadar gayret etmek zorundayız. Harp çıksa, Rusya bize hücum etse muhtemelen kardeşlerim binlerce uçak düşer. Bir uçak bilmem kaç milyardır. Bu bir uçağın yarısının yarısının yarısı kadar parayı bugün Müslümanlar harcasalar memleket kale gibi olur. Ne komünizm girer, ne ahlaksızlık girer, ne dinsizlik girer, ne imansızlık girer. Kız anlatıyor şimdi bana bu akşam, hocam diyor bizim fakültede bir döşent var diyor, bizleri topladı diyor. Kendisinin eskiden beri nasıl Müslümanlardan defret ettiğini, nasıl bir hacı hoca gördüğü zaman küplere bindiğini, nasıl onları böyle bir kaşık suda boğmak istediğini, böyle uzun boylu anlattı, anlattı, anlattı diyor. Ya diyor başlarınızı açarsınız, benim istediğim çizgiye gelirsiniz ya da bu fakültede sizi okutmam dedi <gülüyor> diyor. E nerede kaldı hani memlekette, hürriyet, demokrasi, efendim, eğitim hürriyeti, insan haklarına saygı, sevgi filan. Bak ne hale gelmiş. Ne hale gelmiş. Sen de ben de Oturuyoruz. Evlatlarımıza iktimam göstermiyoruz. Müesseselerimizi kurmamışız. Bu memleketin yüzde 99'u Müslüman. Şu halin. Aşağısı nasıl? Öbür tarafı nasıl? Bunların her birini bu memleketin madem bir sahibiyiz, çaresini düşüneceğiz. Tedbirini alacağız. Ahlakı, imanı, güzelliği, sevgiyi, saygıyı, adaleti hakkaniyeti yerleştirmek için gayret sabit. Diyor ki Peygamber Efendimiz size başka dinlere mensup olan İslam'a düşman olan milletler saldıracaklar sizi yağmalayacaklar. Nasıl yağmalayacaklar? Yemek tabağına Yemek yiyenlerin kaşıklarıyla böyle saldırıp hop hop hop hop hop tabakta bir şey kalmadı. Yiyip bitirdikleri gibi böyle size saldıracaklar. Diyor ki birisi ya Resulallah o zaman Müslümanların adedi az olacak da mı? Bundan mı böyle yapabilecekler o adamlar? O zaman nasıl olacak bu Müslümanlar böyle yağmalayacaklar? Pilav yer gibi efendim poşaf kaşıklar gibi kaşıklayıp bitirecekler. Nasıl olacak bu diye soruyorlar da diyor ki hayır. Ben en tüm kesir. Çok olacaksınız ama kek bu sta Selin üstündeki çür çöp gibi olacaksınız diyor peygamber efendi. Bir sel var. Güldür, güldür güldür güldür güldür bir taraftan gelmiş öbür tarafa doğru akıyor. Üstünde çür çür saman, bilmem toz, dal parçası hepsi o selle sürükleniyor. Müslüman böyle olmaz. Müslüman kale gibi olur. Ağ gibi olur, ben gibi olur. Durduğu zaman su sel filan durmaz. Yani geçemez onu. Engeller. Engellemesi lazım. Şimdi camiler dolusu Müslüman hepsi hasta. Ailelerinde var hastalık. Kendilerinde var hastalık. Kafalarında var hastalık. Kalplerinde var hastalık. İmanlarında var zaaf. Ondan sonra biz de diyoruz ki Türkiye'de Müslümanlık var. Bazıları da diyor ki, ben Türkiye'nin 50 sene daha yaşayacağına inanmıyorum diyordu Kemal Kurtaş mıydı, neydi, Orta Doğu Üniversitesi'nin rektörüydü, 80'lerin önceki yıllarda. Ben Türkiye'nin 50 yıl daha yaşayacağına inanmıyorum diyor. Devlet-i ebed müddetiz, evelallah. Devlet-i evet müddetiz, kıyamete kadar hakkı tutan, hakkı destekleyen bir taife, bir grup, hak yolda yürüyen hakkı, hak için çalışan insan mevcut olacak. Allah bizi onlardan eylemesin. Allah bizi kafirlerden, cahillerden eylemesin. Amin. Bu zillet yani horluk, aşağılık, tepenize binerler böyle. Nerede kaldı Müslümanlığın izzeti hiçbir şey kalmaz. Mahvolursunuz. Ayaklar altında ezilirsiniz. Dininize dönmedikçe, Allah'a tevbe etmedikçe bu geçmez diyor. Ya Rabbi biz bilerek bilmeyerek yaptığınız her hatada şu mübarek cuma akşamında tevbe ettik. Pişman olduk yarabbi, bir daha yapmamaya az mücezmü kast eyledik yarabbi. Senin varlığına, birliğine inandık. Peygamberinin yolundan gitmeye azimliyiz. Peygamber Efendimiz'in sünnetini ihya etmek istiyoruz. Günahlara bir daha düşmemek istiyoruz yarabbi. Bizi Resulullah'ın yolundan ayırma. Sünnet-i seniyyesinden ayırma. Senin sevdiğin, razı olduğun yoldan ayırma. Sevdiğin amelleri işlemeye muvaffak eyle sevmediğin amellerden, yollardan, hallerden, huylardan, insanlardan, mekanlardan, mahallerden bizi uzak eyle. Bizi de onlardan uzak eyle, onları da bizden. Def et, uzak eyle yarabbim. Kusurlarımız varsa affeyle yarabbim. Bu cihadın savaş şekli, yani ordu toplanıyor, düşmanın üstüne hücum gidiliyor. Adam silahını almış, Düşman üstüne gidiyor. Onunla ilgili bir hadis yerim. Onu okuyacağım, sayfa tamam oluyor, keseceğim. Zaten 13 üç yere gece oluyor. Namazı kılıyorum. Arkasından da işte biz de bazı böyle uzatırsak olmaz. Allah hepinizden razı olsun. Gerçi cuma gecesi salihler uyumazlarmış mübarek gecedir filan diye ama biz sizin sabrınızı fazla şey yapmayalım. Eğer İn ve ve ve ve Adam silahını kuşanmış zırhını giymiş atına binmiş Allah yolunda cihade gidiyor. Cihad ordusuna katılmış gidiyor. Sevap alacak mı? Cennete girecek mi? Daha belli değil. Daha belli değil. Niyetine göre, eğer diyor Peygamber Efendimiz, bir insan evinden çıktığı zaman küçük çocuklarımın rızkını kazanayım diye çıkmışsa bunları kimseye muhtaç etmeyeyim yazıktır fukaracıklar, zavallıcıklar, benim çalışmama bakıyorlar. Ben bunlara rızık getirirsem, helal rızık getirirsem yerden büyürler. Şu çocuklarımı aç açık bırakmayayım, ağlatmayayım diye onlara helal para kazanmaya çıkıyorsa veya cihad edip de ganimet alıp da onlar efendim yoksulluk çekmesin diye çıkıyorsa Allah yolundadır bu çıkışı Pis ebi Muhterem kardeşlerim kazançların en hayırlısı nedir diye Fıkır kitablarımız yazar. Birinci sırada hangisi vardır biliyor musunuz? Birçok kazanç var. Ticaret, ziraat, bilmem bilmem, şunu bunu bile. En kazançlı cihad, en kazançlı kazanç yolu cihattır. Anasının ak sütü gibi helaldir insana. Allah yolunda cihad edersin, kafirin malı ganimet olur. Efendim helaldir. Yani eğer çocuk çocuğu muhtaç olmasın diye şey yapmışsa Allah yolundadır. Eğer ana ve babasına yaşlı ihtiyar ana babasına hizmet edeyim onları muhtaç etmeyeyim onların ihtiyaçlarını göreyim diye çıkmışsa Allah yolunda çıkmadır. Eğer ailesini muhtaç etmeyeyim işlerini göreyim diye çıkmışsa Allah yolunda çıkmıştır. Eğer tefahür etmek için tekebbür için kendisini böbürlenmek için, başkalarına fiyaka yapmak için çıkmışsa, tabi, fi şeytan. o zaman şeytan yolundadır onun çıkışı. Yani insan cihada çıktı, hemen öyle sevaba yazmazlar. Kalbine bakarlar. İnsan hicret ediyor, bir şehirden, bir beldeden, bir beldeye hicret ediyor. Kalbine bakarlar. Kim için çıktı? Kadın için mi çıktı? Para için mi çıktı? Kız için mi çıktı? Ticaret için mi? Menfaat için mi? Siyaset için mi? Hepsine bakarlar. Allah rızası için olduğu zaman, o zaman Allah yolunda olur. İnsan o zaman fi sebi cihad etmenin, gayret etmenin, sahi etmenin ecrine cevabını alır. Muhterem kardeşlerim, bu bir hadisi şeriftir. Buradan bize çıkacak ders şudur, her işimizde ilk mesele kalbimizdeki niyetimizi yoklamak, hatası varsa tavsiye etmek olacak Konya'dan otobüse bindim, Ankara'da hadis dersi dinlemeye gidiyorum, sevaptır diye. Kardeş ziyaretine gidiyorum, sevaptır diye tamam. Başka bir maksatla olursa, yani dünyevi bir maksatla olursa, o maksadına göre olur. Allahu Teala hazretleri her işimizi kendi rızasına uygun bir tarzda yapmak için niyetlerimizi tasip edelim. Şu akşamda, şu mübarek Cuma akşamında hepimiz az mücizmü kastedelim ki her birimiz Allah'ın dinine hizmetçi, Allah'ın yolunun bekçisi, Allah yolunun askeri olacağız. Bundan sonra her her işimizde evvela Allahü Teala Hazretlerinin rızasını düşüneceğiz İslam'ın yayılmasını, Müslümanların korunmasını gelişmesini düşüneceğiz diye. Efendim, niye edelim. allah Teala Hazretleri bizi Peygamber Efendimiz'in şefaatine erdirsin. İzzet ve şeref ile, afiyet ve saadet ile yaşayıp, imanı kamil ile ve buyurun Eşhedü en lâ ilâhı ve eşhedü enne Muhammeden abdûl ve resulûr. diyerek cennetteki yerlerimizi göre göre Efendimiz'in cemalini müşahede ede ede İmanı kamil ile ahirete geçmeyi nasip etsin. Azabına giriftar olmadan, itabına kahrolar, gazabına uğramadan, affına erip rahmetine batıp ilk girenlerle cennetine dahil olmayı nasip eylesin. Cennet içinde bizi Peygamber Efendimize komşu eylesin ve Cemalullah'ı gören bahtiyarların zümresine bizleri de lütfuyla dahil eylesin. Bir hürmeti esma-i'l-hüsnâ ve bir hürmeti habib ve bir hürmeti Leylət-i Cuma ve bir hürmeti esrar fatiha Sürfün Fatihə. Aljaniyeti Tımdiyə efendim sakal bırakanlar var. Allahu Teala Hazretleri bu niyetlerini kabul etsin. Sehat afiyetle hacca gidip sevaplar kazanıp makbul mebrul bir hac yapıp, saadet ve saad, selametle memleketlerine dönmeyi nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'in bu sakal bırakma sünnetine uydukları gibi, öteki sünnetlerine de uyarak ümmetin fesada uğradığı zamanda, Peygamber Efendimiz'in sünnetini ihya edenlere yüzlerce şeyi sevabı verecek diye kitaplarda yazılmış olan müjdelere ermeyi ona ve onlara ve bizlere nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'in şefaatine nail eylesin. Cennetiyle, cemaliyle Rabbımız onları ve bizleri cümlemizi müşerref eylesin. Kardeşlerimizden bir tanesi diyor ki, bir şehirde, bir caminin imam, bir camide bir kişi 20 yıl imamlık yapmış. Efendim daha sonra ortadan kaybolmuş. Ondan sonra da cemaate mektup göndermiş. Efendim size abdestsiz namaz kıldırdım. Zaten ben Müslüman da değildim, müsyönerdim filan demiş diyorlar. Yani böyle bir şey kolay kolay olmaz ya. Bunu ben bir iki defa da bazı yerlerden duydum. Lübnan'da olmuş filan diye duydum. Efendim, hüküm şudur. Cemaatin namazı namazdır. Vebal imamadır. Ha, i̇mam hata etse vebal imamadır, cemaatin namazı namaz İbadetler Allah'a yapılıyor. Allah herkesin kalbini, gönlünü biliyor. Öyle bir edepsizin 20-20 yıl yaptığı edepsizlikten dolayı bir cemaatin halisane namazına zarar gelmez. Ama biz de imamlarımızı iyi seçelim. Muhterem kardeşlerim, eğer Allah sizin ibadetlerinizi kabul etsin diye istiyorsanız imamlarınızı alimlerinizden seçin diyor Peygamber Efendimiz. Ona da dikkat edelim. İmam'a da dikkat edin. İmam'ı doğrultalım. Hazreti Ömer'e, radıyallahu anh'a, efendim kalktı bir bedevi, bir söz söyledi. Hazreti Ömer de o kadar celadetli bir insan olduğu halde kızmadı. Ya Ömer, eğer sen hata edersen, Allah'ın yolundan ayrılırsan biz senin kılıçlarımızla doğrulturuz dedi. Aktif, mümin bir cemaat, alimallah yani böyle taşıma çevir mi mı yapar? Biz imanımızı sağlam tutalım. Allah da hazırlesin nice hayırları erdirir. İbrahim Hakkı Erzurumlu Hazretlerinin kıyafetnamesi vardır. Marifetnamesi içinde yani insanların saçına, sakalına, gözünün rengine vesairesine göre efendim karakteri şöyle olur, böyle olur filan diye bunların, bu sözlerin kimisi az çok hakikate yaklaşır, kimisi hiç aslı esası olmayan şeylerdir. Eski kitaplarda böyle şeyler yazılmıştır. Yani diyelim ki şöyle olan adam şöyle olacak, kaybı Allah'tan gayresi bilmez. O şeylerin pek öyle. O sadece biraz edebi şeydir. Bir de umumi, umumi tavsiye, umumi kanaat göstermek bakımından şey yapmıştır. Her kaidenin istisnası olur. Onun için onlara pek aldırmasınlar. Birisi de demiş ki daha önce bahsettiniz ama kısa örneklerle vadeli satışı anlatırmasınız diyor. Şimdi 12'ye 20 var. Vadeli satış olabilir. Yani şeyin borcunu vadeli taksit taksit ödeyecek. Bu caizdir. Vadeli satışta fiyatın farklı olması da pazarlık meclisinde konuşulmuş bir husussa olabilir. Yani sen bunu peşin alırsan 100 bin liraya veririm. 6 ay vadeyle alacaksan 120 bin liraya satarım diye ilk, ilk pazarlık meclisinde daha satış aktı olmadan evvel konuşulursa olur. Konuşulduktan sonra durum değişse de 6 ayda ödeyemese, 10 ayda ödese o zaman fiyat değiştiremez. Pazarlık bittikten sonra vadenin değişmesinden dolayı fiyatı değiştirmek faiz olur. Pazarlık meclisinde böyle yaparsam böyle yaparım, böyle yaparsam şöyle yaparım demek, pazarlık içinden sayılır, maksumu yoktur. Allah hepinizden razı olsun. Dünya ve ahiretin hayırlarına erdi, erdirsin. Dinde fakih eylesin. Efendim, her işinizi Rabb'ımıza rızata uygun yapmayı nasip eylesin. Ömrünü Allah yolunda, Resulullah yolunda geçirerek, Peygamber Efendimiz'e haz ümmet olmayı, Allah'a haz bir olmayı nasip eylesin. Fatiha-i Şerife, maal ve söyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ya da bilah. <Gülüyor> ve teslim Allah'a Şeytan Rıjimi Bismillahi min Azizun Bil Muminin Hasbi Allah. La ilahe aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim sallallahu alaihi ve sellem rabbike rabbil izati amma yasifun selamun alel murselin vel rabbil alamin Subhanarabbiyal aliyil alahabb Allahumma ya rabbena ya mevlana innaka anta't tawwabur rahim ihdinasina wa haddina ila'l hakqil indijati wa ila't tariqil mustaqim bi lutfika wa karamika ya Rabben, ya Rabbana, ya ya rabbena ya rabbena yapmış olduğumuz cümle ibadetlerimizi taatlerimizi müzakereyi ilmi hadis işevimizi Vaazımızı, tezhirimizi, zikrimizi, tehlilimizi, lusunla, kereminle, ah senin kabul ile makbul eyle Ya Rabbi. Ecr-i sevabı kesil eyleyip bizlerin rahmetine vasıl eyle Ya Rabbi. Asıl olan ucuru, mensubatın misleni evveren ve hassaten şu mübarek gecede Peygamber Efendimizin Ravz-i Mubarekesine, Zat-i şerisine, acizane, laçizane, ibe ve hediye ve arz eyleyip şu anda vasıl eyle Ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'in sevgisine, teveccühine, iltifatına, şefaatine cündemizi nail eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'in cümle halinin ve fâk ahbabının, etbaının, ashabının ruhlarına da ikram eyle ya Ümmet-i Muhammed'in Peygamber Efendimiz'den sonraki mürşitleri ve mürebbileri, evliyâ-i kiram, ulevâ-i ızâm, meşâîn ve mürşitlerimizin ve firlerimizin ruhlarına ve halifelerinin müritlerinin ruhlarına da ayrı hediye eyledik. Vâsıl eyle ya Rabbi. O mübarek de minnetlerine, teveccühlerine, şefaatlerine de bizlerinde aile eyle Ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerimizin, yakınlarımızın, hasretler, analarımızın, babalarımızın, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, yakınlarımızın, dostlarımızın, arkadaşlarımızın, sevdiklerimizin ruhlarına da hediye eyledik, vasıl eyle yarabbim. Çünkü bende de mesum bulunan evliya Allah'ım. Hüseyin-i Hacı Bayram-ı ve i̇bn sultanın ve sahib talihlerin ve müminin müminatın ve ashab Hayratu hayrat ve senatın, ikram ile yarabbim. Şu caminin bâniyesi ve bu, bin bu binanın yapılmasına, gelişmesine, tamirine, tamamlanmasına yardım edenlere ve geçmişlere ikram ile yarabbim. Bu berdeleri fetheden fatihlere, şehitlere, gazilere, mücahidlere ikram ile yarabbim. Hz. Âdem Asamuz Aleyhisselam'dan bugüne kadar yeryüzü senk yüzeran olan cümle mümin kullarının ruhlarına da dereceleri üzerinde ikram eyle Yarabdın. Cümlesinin kabirlerini pürlür eyle yarat. Ruhlarını şu hediyelerimizden hem haberdar hem memnun ve mesrur eyle Yarabdın. Makamlarını âlâ derecelerini yüksek eyle Yarabdın. Beşer ortaklarından yaptıkları hatalar ve yaptıklıklar ve günahlar dolayısıyla birlerinde azap görenler varsa, lütfunla keremise azaplarını sesuref eyle Ya Ya Rabbel alemin, evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, cürriyetlerimizi de mümin-i kamil kullar eyle Ya Rabbi. İslam beldeleri olmakta daim eyle Ya Rabbi. İstilaya uğramış İslam beldelerini kısa zamanda kurtarmayı bizlere nasip eyle Ya Rabbi. Esir ve mazlum, ve mağdur kardeşlerimizi esaretten, zulümden, kadirden halat eyle ya Rabbim. Bizleri malımızla, canımızla, bilgimizle, her türlü imkanımızla, mevkiimizle, makamımızla, müttetavasımızla ve her çeşit güç ve kuvvetlerimizle İslam'a hizmet etmeye muvaffak eyle ya Rabbi. Senin yolunda cihad etmeyi nasip eyle ya Rabbim. Sevdiğin hak kullarının cümlesine bizleri dahil eyle ya Rabbi dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz daha her türlü ne gibi hayırları varsa bizleri onlara dahil eyle ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin her çeşit şekerlerinden bizleri hıfs eyle ya Rabbi. Senin kahrına, gazabına, azabına, ikabına, itabına uğratmayar ya Rabbi. Senden sana söyleriz ya Rabbi. Bizleri affeyle ya Rabbi. Sevdir amelleri işlemeye muvaffak eyle ya Rabbi. Cehennemine düşmeden ilk gelen Bahtiyar zümreyle bizleri de cennetine dâhil eyle Yarabbi. Cemalinle müşerref eyle Yarabbi. Hayırlara muvaffak eyle Yarabbi. Öldükten sonra da arkasından hayırlar, sevaplar kendisine gelip duran Bahtiyarların zümretine bizlerle dâhil eyle. Bi hürmeti esmâhikel misnâh ve habibikel müştevâh ve bi hürmeti yevvil-i leyletil cümûhâh ve bi hürmeti sa'atilleti süsecavû fîhette avâti fil yevvil-i fî yevmil cümûhâh. Ve bi hürmeti esrarü Dünyaya çok çalıştıklarından zengin oluyorlar bir kere ama bir de gayelerini tahakkuk ettirmek için keselerini ağzından açıp hayır yapması da çok yapıyorlar. Yani Amerika'da, Almanya'da, dünyanın başka yerlerinde bunu hep görüyorum. Münih şehrine gittim. Münih şehrinin üçte biri papazların mülküdür, kiliselerin mülküdür dediler. Koca Münih, Münih şehrinin üçte biri, şu bina şu bina şu bina, hastaneleri, üniversiteleri, efendim fakülteleri, yurtları, bizim tarabelerim bedava yurtlarını alıyorlar ki hristiyan yapsınlar diye. Her türlü imkanlar, olup gibi para. Bizim burada Heybeliada Ruhban Okulu'nun tamir için para istemişler Amerika'da. İstediklerinin kaç misli parayı bümbür buraya gö göndermişler. Buradakiler demişler ki biz sizden ya bu kadar istememiştim. Yani adamlar kesenin ağzını açıyorlar, kiliselerine büyük yardımlar yapıyorlar. Bizim de tabi dedelerimiz vakıflar bırakmış, hayırlar, hasenatlar bırakmış, bunların gelirleri şuraya gitsin, buraya gitsin diye ama vakıflar da koruyamamışız. Bir kısmı yabancı ülkelerde kalmış zaten. Bulgaristan'da şu arazi, bu arazi, hadi bakalım gitti al. Bir kısmı da bizim memlekette satılmış, vakıf satılır mı? Satılmış, şöyle olmuş, böyle olmuş, koruyamamışız. Allah izleri ve satanları ıslah etsin. Mallarımıza sahip olmayı nasip eylesin. Şimdi yeni yeni şeyler yapıyoruz. Kime kalıyor? gelirli vatandaşa kalıyor, sana kalıyor, bana kalıyor bu işleri yapın. Birçok dini hayırları yapmak bize kalıyor. İmam Hatip okullarını biz yaparız, Kur'an kurslarını biz yaparız, bu camileri biz yaparız, biz döşeriz. İşte uğraşar, idine, A bugün şu işi şurasını dökeceğiz, bugün kubbe parası, bugün bine parası, bu iş böyle oluyor.